Bir Yaşam Dili şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Ben Deniz Sıpatar. Bu programı Canan İrtem'le birlikte sunuyoruz. Bununla birlikte bugün Canan katılamadı. Çünkü ağır bir grip geçiriyor. Dinleyicilere selamlarını yolladı. Ben de tek başımayım. Zannetmeyiniz yanımda Gizem Alavşapçı ve Stefan Zaybert var. Hoş geldin Gizem. Hoş bulduk Deniz. Hoş geldiniz Stefan. Hoş bulduk Deniz. Bugün nelerden söz edeceğimize geçmeden önce ilk defa belki programı dinleyenler olur diye bu programda ne yaptığımızdan söz edeyim. Şiddetsiz iletişimin kurucusu Marshall Rosenberg'in Kitabı Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişimin İzinde Canan'la birlikte neler öğrendiğimizi bu yolculukta aktarmaya çalışıyoruz. Daha önceki programlarda şiddetsiz iletişimin temel adımları, gözlem, duygu, ihtiyaç ve ricadan söz ettik. Aynı zamanda e, bunların hayatımıza kattıklarından söz ettik. Ve son iki programda Cudi Rohan'la birlikte Empati e, Nedir Ne Değildir? O oralarda, o sularda biraz yüzdük. E, bugün ben şimdi Gizem'in yüzüne baktığım zaman oldukça keyifliyim. E, Gizem'le bizim çok e, diğer şiddetsiz iletişim e, topluluğundan, arkadaşlardan biraz farklı bir hikayemiz var. E, biz hayatımızın önemli bir bölümünü Gizem'le halkla ilişkiler sektöründe geçirdik çünkü. Kaç evet, yıl? Beş yıl. Beş yıl birlikteydik. Sen kaç yıl kaldın sektörde? On bir yıl kaldım. Evet, ben de on beş yıl. Ve son beş yılını aslında birlikte geçirdik gibi geliyor bana. Belki biraz hani bir yıl kaydı falan ama son çalıştığımız dönemlerde birlikteydik. Evet. Ve beni şiddetsiz iletişimle tanıştıran kişi sensin. Hatırlıyorsun kitabı masama bıraktın <gülüyor> <gülüyor> ve sen bu kitabı seversin dediğin günü evet. değil mi? Evet, evet, yani gözümün önüne geliyor. Sen de çok e, mutlu olmuştun. Sonra birlikte öğle yemeğine çıkmıştık. Evet. Ve Kitabı... sen bana anlatmıştın şiddetsiz iletişim senin için nasıl bir şey diye. Yani hayatımın değişmesine dönük katkıların için içimde müthiş şükran var sana. Şu <gülüyor> an ben de bayağı etkilenmiş durumdayım. <gülüyor> Ee, şeyi hatırlıyorum, bu arada bizim birlikte çalıştığımız şirket de bu tür şeylere elveren bir şirketti, dostluğa ve paylaşmaya. Hmm, evet. Ben Grup 7'deki e, tüm arkadaşlarımı buradan birlikte çalıştığımız, belki şimdi Grup 7'de de olmayan ama orada tanıştığımız arkadaşlarıma sevgilerimi iletmek istiyorum. Evet, benim için de aynı şekilde çok severek andığım ve oradaki arkadaşlarımla hala görüştüğüm için de e, hala bağlarımın kuvvetli olduğu bir yer Grup 7. Evet ve üç ismi almak istiyorum. Cengiz Turan'ı, hmm. Anlayı ve Şenay Kalkan'ı onlara da sevgilerimi iletiyorum. Evet. Hepsine sevgiler. Evet Gizem sen şimdi şidesi iletişim yolculuğunda oldukça yoğun çalışıyorsun. Aile içi şefkat adı altında çeşitli seminerler sunuyorsun. Belki biraz ondan söz etmek isteyebilirsin. Daha sonra Stefan'la konuşacağız, onun da hikayesini soracağız ama biraz kendinden çok kısa söz eder misin? 2015 yılından beri şiddetsiz iletişim öğrenciliğim devam ediyor. Ve iki buçuk yıldır öğrendiğim, yani kendi hayatıma kattığım şeyleri özellikle çocuklarla ilgilenen yetişkinlerle, yani anne babalarla, öğretmenlerle paylaşmaya dönük müthiş bir tutku duyuyorum. Yani şu kadarını söyleyebilirim paylaşmadan duramıyorum benim için paylaşarak yaşanır hale geliyor. Evet. Sen söyleyince Marshall'ın sözü aklıma geldi. şiddet iletişim öğrenmeye başladığınızda bir şey olur bunu hemen paylaşmak istersiniz diyor. Zannediyorum aynı süreçlerden geçtik ben de seninle ilk kitabı paylaştığımda ikinci yılımdı. Ve bak Gizem şahane bir şey var burada. Çok seversin sen bunu diye getirip bırakmıştım Hasan'ı. Evet, evet. Zannediyorum Marshall bunu biliyordu. Bütün evet. dünyada böyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> Biz de aynı süreci evet. yaşadık. Ee, ben Stefan'ı sana bırakacağım. Bugün e, onun hikayesini sorma, sorarak başlayalım diye düşünüyorum. Sonra onunla da yine empati, kendime empatiyle devam edeceğiz. Evet. Ben de Stefan'ın Al Almanca aktaracaklarını e, Türkçe'ye... ...çevirmek için heyecanla bekliyorum. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar hoş geldin Stefan. Hoş bulduk. Ee, ben ilk evvela... ...sana şunu sormak istiyorum. 17 yıllık bir... ...Şidesi iletişim yolculuğum var. Ve şu an hem... ...eğitmenlik yapıyorsun hem de... ...eğitmen olmak isteyenlerin... ...yolculuğunda onlara destek oluyorsun, değerlendirme yapıyorsun. Tobias, wollte ich soll will ich dich was fragen. E, du bist seit 17 Jahren e, in Kafka und du bist sowohl ein, ein Trainer, als auch bist du e, ein Support für diejenigen, die e, Trainer wollen. Hı -hı. Yeah. Bu yolculukla ilgili, e, ben biliyorum ki senin e, bir radyo programıyla başlayan çok güzel de bir hikayen var. Ich kenne deine Geschichte, die mit einem Radioprogramm begonnen hat. Magst du uns ein bisschen erzählen, was du erlebt hast? Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich da sein kann. Ich freue mich sehr, hier zu sein heute und ähm, es erfüllt mir das Bedürfnis nach Spaß, Freude und Entwicklung. Burada olduğum için çok mutluyum ve böyle keyif, eğlence ve gelişimle ilgili ihtiyaçlarım karşılıyor şu anda. Und um, ja, es gibt diesen Loop zurück zu, zu dem Moment, wo ich GFK kennengelernt habe. Şiddetsiz iletişimle tanıştığım zamana geri bir yolculuk yapmak istiyorum şimdi. Ich bin um, 17 Jahre lang jeden Tag nach Stuttgart gefahren und habe eine radiosendung gehört. 17 yıl boyunca e, Stuttgart'ta bir yolculuk yaptım ve yolda bir radyo programı dinledim. Und eines Sendung über gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg. Sabahlardan birinde Marshall Rosenberg'in katılımıyla şiddetsiz iletişim hakkında bir program vardı dinlediğim. es gab dort wie, um, gefühl, Bedürfnis, Bitte. Orada şöyle sözcükler duydum. Gözlem, duygu, ihtiyaç, rica. Nur was mich ein um, bisschen irritiert hatte war damals die interpretation dieser Worte, die beschreibung, weil die waren ganz anders wie das, was wie ich sagen würde, was es ist. Hmm. E, beni Ostrada rahatsız eden bu sözcüklerin tanımlarıydı. Çünkü Ostrada ben onları bambaşka tanımlardım. Und nach dieser halben Stunde war ich tief berührt. Bu yarım saatin sonunda son derece etkilenmiştim. Und zu dieser Zeit 2002 gab's schon internet und ich bin ins internet und habe nach dem ersten Seminar geguckt. O zaman 2002 yılıydı ve o zaman da internet vardı. Hemen gittim internete baktım. Und es zog mich regelrecht hin zu dieser GFK. Ve beni bir şeyler büyük bir kuvvetle şiddetle çime doğru çekti. Und ich konnte sogar unbezahlten Urlaub nehmen, 30 Tage im Jahr und habe das alles organisiert, während ich Familienvater war, zu diesen Seminaren zu gehen. Ve o dönem hem bir aile babasıydım hem de 30 günlük ücretsiz izin aldım bu seminerlere katılabilmek için. Ja das ist meine Geschichte. Hı -hı. Ich habe viel erstmal für mich selbst gemacht bevor ich überhaupt auf die die Idee kam Trainer zu sein. İşte benim hikayem bu bir eğitim olabil eğitimen olabileceğime dair bir fikrim olmadan önce uzun dönem kendi eğitim aldım kendi üzerimde çalıştım. Ja das ist so mein kurzer meine Geschichte. Evet hikayem kısaca böyle. Çok teşekkürler. Ee, biz daha önceki programlarda şiddet iletişimin dört temel adımından... söz ettik. Ee, Wir haben früher im Radioprogramm uh, von diesen vier uh, Teilen von GFK gesprochen. Ve uh, sevgili Judy Saruhan'ın katılımıyla empati hakkında konuştuk. Wir haben uh, mit Judy, li mit lieber Judy auch über Empathie gesprochen. Ve şimdi sana sormak istiyorum. Ee, Empati verirken ne yapıyorsun? Empati vermek senin için ne? Nasıl bir yer? O wie ich hmm. dich fragen, wie gibst du Empathie und wie ist es Empathie zu geben für <gülüyor> dich? Wie gebe ich Empathie? Nasıl veriyorum empatiye? Hmm. Na, wenn ich gefragt werde, ob ich Zeit habe zuzuhören. Eğer bana dinlemek için zamanın var mı diye soruluyorsa Oder wenn ich merke, jemand ist in einer Situation, wo er oder sie getriggert ist. Oder wenn ich jemanden in einer Situation fühle, dass er getriggert ist. Dann frage ich, brauchst du gerade ein Ohr? Möchtest du, dass ich Hı -hı. zuhöre, zum Beispiel? O zaman şöyle soruyorum, wenn du dich jemanden dinlesen möchtest, möchtest du dich nicht hören möchtest? Und in dem Moment passiert schon etwas in mir, dass ich merke, ich nehme meine Geschichte, mein Sein ganz zurück Hı -hı. Ve o sırada fark ediyorum ki kendi hikayemi, kendi oluşumu geride bırakıyorum. Und ich kann mich wirklich verbinden und zuhören, was ist in der anderen Ve gerçekten bağlantı kurabiliyorum ve karşındaki kişinin içinde ne canlı bununla bağlanabiliyorum. Und im ersten Moment erstmal nur zu. Ve ilk anda Und das kann eine Minute sein oder fünf. Und manchmal sogar 15. 15 Denn meine Erfahrung zeigt, wenn jemand sprechen kann und er kriegt mit, dass jemand wirklich zuhört, dann kann sich etwas tief entspannen in dieser Person. Çünkü bir kişi e, konuşabildiğini ve karşındaki birisinin onu dinlediğini gerçekten deneyimlerse onun içinde derinde bir şeyler oluyor. Und allein dass jemand zuhört, gibt ist erfüllten tiefes Bedürfnis nach gehört, gesehen werden, aufmerksamkeit, Verbindung. Hmm. Ve sadece birisi tarafından duyulmak bile duyulma, görülme, dikkate alınma ve bağlantı ile ilgili ihtiyaçlar karşılıyor. Hmm. Und letztendlich geht es dann darum mit diesen von dir beschriebenen vier Schritten da in Kontakt zu kommen, Was ist in der Person lebendig, was fühlt sie und was für Bedürfnisse sind in dem Moment genährt oder ungenährt? Hı -hı. Demin se'in de bahsettiğin şiddetetişim adımlarıyla ona dokunarak e, onun içindeki canlı duyguyu ve ihtiyaçlarıyla dış görebiliyorum, onlarla bağlantıya geçiyorum. Ve ich glaube, das Wesentliche in dem Moment beim Empathie geben ist dieses wie meins zur Seite zu stellen, nicht wegzumachen, aber zur Seite zu stellen. Wer Empathie verirken en önemlisi kendimi yok etmek değil ama kendimi bir yana koymak und mich erstmal zu verbinden ve kendimi karşımdaki insanla bağlayarak o insanın içinde ne canlı onun ne, bununla temas etmek Und wenn die person gehört wurde dann kann sie auch meine Wahrheit hören. ve karşımdaki kişi duyulduktan sonra o da benim gerçeğimi duyabilir e, biraz daha e şeyi açmak ister misin? Kendi oluşumu geride bırakmak, kendimle ilgili şeyleri kenara koymak dediğinde bu çok mümkün gibi gelmiyor kulağa. Nasıl yapıyorsun bunu? Max noch bisschen weiter erzählen Stefan. Wie kann ich mich selber beiseite stellen? Für mich ist das nicht äh, sehr möglich mich selber beiseite zu stellen. Naja, das ist kein bewusster prozess, das ist ein prozess, den den lernt man, wenn man zum Beispiel anfängt GFK zu machen, dass man immer mehr merkt, okay, meine Präsenz ist, indem ich zum Beispiel meine Gedanken, tja, ruhig mache. Hmm. Ee, bu çok bilinçli bir süreç değil. şiddet iletişim öğrenirken bu süreçte öğreniliyor. Ben nasıl kendi e, mevcudiyetimi, sakin hale getiriyorum das heißt ich beobachte mich selber am Anfang wenn ich jemanden das erste mal sehe wie gibt es in mir urteile über diese person schätze ich jemanden ein hmm. stecke ich ihn in eine schublade yani birisiyle konuşmaya başladığımda kendimi gözlemliyorum onunla ilgili içinde yargılar oluşuyor mu onu bir çekmeceye sokuyor muyum und je bewusster ich mir mache dass ich das tue umso bewusster kann ich entscheiden ich tue es nicht mehr hmm. Buradaki halimi bilinçli bir duruma getirebildikçe, bir dakika bunu yapmayacağım demeyi de seçebiliyorum. diesescheidung wird etwas in mir ruhiger. Ve bu kararla benim içimde bir şey sakinleşiyor. Und ich kann ganz meine Präsenz der anderen person schenken. Ve böylelikle mevcudiyetimi bütünüyle karşımdaki insana armağan edebilirim. Şuan an Stefan Zalbert'le Bir Yaşam Dili Şidesi iletişim Programı'nda empati konuşuyoruz, bir şarkı arasına geldik. Bugün şarkımızı Stefan Zalbert seçti, Herbert Grönemeyer'den Mensch, İnsan.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 Unbeschwert und freu und der Mensch ist Mensch weil er vergisst weil er verdrängt und weil er schwant und stellt und weil er wärmt wenn er erzählt und weil er lacht und weil er lebt du fährst das Wundermännchen hat geöffnet wolkenlos und anlauf Telefon Gas Electric und das und das geht auch. Teil mit mir deinen frieden wenn auch nur ich will nicht deine liebe ich will nur dein wort und es ist es ist okay Alles auf dem Weg. Und es ist Son und, Zeit. Ungetrübt und, leicht. und der Mensch heißt Mensch. Und weiter la und le Şam dili şiddetli iletişim programında Stefan Albert'le birlikte Gizem Alavşapçı'nın çevirmenliğinde empatiyi konuşmaya devam ediyoruz. Stefan biraz önce mevcudiyet sunmaktan söz ettin. Stefan, du hast gerade davon gesprochen, deine Präsenz herzuschenken. Peki sen karşındaki kişiye tetiklendiğinde ya da karşındaki kişinin anlattıkları senin için de bir şey tetiklediğinde yani mevludiyetini sunamayacak bir duruma geldiğinde ne yapıyorsun? Was machst du Stefan wenn du triggered bist von einer person oder wenn du von der erzählung der person triggered wirst? Hmm. Ja, das ist eine sehr herausfordernde situation in dem Moment. Bu o sırada son derece zorlayıcı bir durum oluyor, tabii. Ich glaube, das wichtige in dem Moment ist dann, dass Ich überhaupt erstmal erkenne dass ich getriggert bin. Hmm. Sanıyorum en önemlisi benim için önce tetiklenmiş olduğumu fark etmek. Wenn ich das nicht erkenne, dann hmm. gehe ich wahrscheinlich in diese Argumentationsfalle, in richtig und falsch diskutieren hmm. und in diese Geschichte. Eğer tetiklenmiş olduğumun farkında değilsem, büyük ihtimalle doğru yanlış tuzağına düşüyorum, böyle bir argumentasyona gidiyorum. So, und so, um, um zu erkennen, dass ich getriggert bin brauchst ein bisschen ein gefühl auch für meinen körper hmm. dass der sich zum beispiel in so einem moment eng macht hmm. e, tetiklendiğimi fark etmek hmm. için bedenime dair de bir farkındalığa ihtiyaç var yani mesela sıkışmış olduğumu görebilirim oder meine stimme laut wird. Ya da mesela sesin bir anda yükselebilir oder ich merke dass sich etwas wie am hals zuzieht Aa, mesela e, boynumda böyle bir şeyin beni çektiğini fark edebilirim oder etwas erstarrt in mir und wird fest ya da içimde böyle bir şeyin donduğunu katılaştığını görebilirim. Oder ich habe das Gefühl, ich muss jetzt hier weg, ganz schnell. Ya da içimde şu anda buradan kaçmam lazım gibi bir his oluşabilir. Also Flucht und angriff, hmm. Yani donma, kaçma ya da saldırma tepkisi. Ja. Und wenn ich das wahrnehme und mitkriege, jetzt passiert das, jetzt bin ich getriggert, dann gar keinen Sinn Empathie zu geben. Hmm. Ve eğer fark ediyorsam, ah, tetiklendim diye. O zaman empati vermenin hiçbir anlamı yok. Besonders wenn die Person mir gegenüber der Auslöser ist für das was in mir gerade lebendig ist. Hele karşımdaki insan içimde canlı olan şeyin tetikleyicisi ise. Und wichtig ist an der Stelle dass die Person der Auslöser ist, nicht die Ursache für das was in mir gerade lebendig ist. Burada önemli olan karşıımdaki insanın içimde canlı olan şeyin sebebi değil, sadece tetikleyicisi olduğunu bilmek. So wenn ich das alles bemerke Dann machen wir das, was wir in der GFK Selbstempathie nennen. Bütün bunları fark ettiğimde şiddetsiz iletişimde kendine empati dediğimiz şeyi yaparım. So wenn ich merke, dass ich zum Beispiel von meiner Freundin getriggert bin? Mesela kız arkadaşım tarafından tetiklendiğimi fark ettiğimde canı sagen, okay, ich brauche mal gerade eine Pause, ich gehe mal gerade ein anderes Zimmer. Aa, biraz molaya ihtiyacım var deyip bir başka odaya giderim. Und ich weiß nicht, Deniz, habt ihr schon über die Wölfe gesprochen in der GFK, über die Wolfsprache? Bilmiyorum Deniz, acaba şimdiye kadar programda Çakal Dili ile ilgili konuştunuz mu? Biraz konuştuk ama hatırlatmak istersen çok memnun oldum. Ja, haben wir schon ein bisschen, ja. aber wenn du uns daran erinner magst. Ja, sehr gerne. Uh, sehr gerne. Das heißt, ich gehe zum Beispiel in ein anderes Zimmer und lass erstmal meinen Wolf raus. Also ich las meine urteile raus, meine evet. äh, Gedanken über diese Person oder in dem Fall über meine Freundin ve bu örnekte bir aş bir başka odaya gider ve kız arkadaşımla ilgili içimde oluşan yargıları, düşünceleri dışarı salarım. Und zwar in dem Bewusstsein, dass ich getriggert bin. Das heißt, das was ich gerade ausspreche ist nicht die Wahrheit, sondern es kommt aus meinem getriggert sein. Ve burada şu farkındalık önemli. Benim dışarı saldığım çakallar gerçeklik değil. Benim kendi tetiklenmiş olduğumdan kaynaklanan ifadeler. Und das ist für mich ganz wichtig, weil wenn wir diese, dieses, diese, diese Wut oder diese Ohnmacht oder diesen Stress nach unten drücken, dann folgen wir dem alten und wir machen es nur weg, statt es lebendig sein zu lassen. Bu benim için önemli çünkü bu öfkeyi bu e, bayılmışlık halini bu durumu eğer bastırırsak onu gönderemiyoruz. Sadece onu bastırmış oluyoruz. Ve bunu yaşanır hale getirmek istiyoruz. Ve wichtig ist, dass ich es eben nicht dieser Person entgegenschleuder, sondern erstmal für mich das kläre und das kann ich alleine machen. Mm -hmm. önemli olan, bunu karşımdaki insana püskürtmek yerine kendi kendime bununla ilgili çalışmak ve bunu yapabilirim kendi dünyamda. Und wichtig ist, dass ich in dem Moment eben erstmal wie Luft bekommen meinem System. Mm -hmm. und mal durchatmen kann. Mm -hmm. ve burada e, kendi sistemime, kendi bünyeme biraz nefes aldırmaya ve kendime gelmeye çalışıyorum. Und wenn sich das System dann ein bisschen in mir beruhigt hat, dann gehe ich hin die vier Schritte. Was ist passiert? Wie geht's mir? Hmm. Was brauche ich? Was hätte ich für eine Veränderung? Ve kendi sistemin biraz rahatladığında o dört adımın içinden geçiyorum. Yani ne gözlemliyorum, ne hissediyorum, neye ihtiyacım var ve bir değişim için ne istiyorum? Yeah. Evet. Çok teşekkürler Stefan. Gizem sana da çok teşekkür ediyorum. Bugün programın sonuna geldik. Ben dinleyicilerimiz için iki duyuruda öneride bulunmak istiyorum. Türkiye'de şiddetli iletişim topluluğunun sunduğu seminerleri, etkinlikleri izlemek, e, takip etmek istiyorsanız Facebook ve Instagram'da Şiddetsiz İletişim Türkiye sayfalarını ziyaret etmeye davet ediyorum. Aynı zamanda şiddetsiziletişim.com diye bir web sitemiz var. Orada da e, arkadaşlarımızın sunduğu e, pek çok eğitim var. Onlara ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda programla ilgili e, öneri ve e, düşüncelerinizi iletmek için hem Canan'a hem bana denizspatar.gmail.com'a yazabilirsiniz. Deniz e, okunduğu gibi Spatar, Samsun, Polatlı, Ankara, Trabzon, Ankara, Rize. Denizspataredcimel.com. E, bir sonraki programda Stefan Zaybert ile Hayatta bir seçimimiz olabilir mi? Seçim özgürlüğü ne demek şimdi iletişimde? E, onu konuşmaya devam edeceğiz. İyi hafta sonları diliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Thank you very much.